798. konu, Hazreti Peygamber'in bazı cehennem ayetlerinden ve ahiret ahvalinden korkması, Ebu Bekir bir gün Hazreti Peygamber'e, Ey Allah'ın Rasulü, ihtiyarlamış olduğunu görüyorum, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Beni Hud, Vaka, Mürselat, Ammeyete Sağılün ve İzes Şemsü Küverat sureleri ihtiyarlattı, buyurdu. Bir gün Hazreti Ömer, Ey Allah'ın Rasulü, saçlarınızın ve sakallarınızın kılları ne de çabuk beyazlaştı, deyince Hazreti Peygamber, Hut ve kardeşleri olan Vakra, Ammeyete Sağılün ve İzeş Şemsü Küvürat sureleri beni ihtiyarlattı, buyurdular.